Bugün Allah için ne yaptın? Yani evet. bu sözü biz nasıl anlamalıyız? Yani bir kişi Allah için ne yapabilir? Evet. Allah için Allah bir işi Allah için yapmak ne demek? Meşru olan. Yani dince haram kılınmamış olan. Herhangi bir işi yani sonuçta son noktada faydalı olan bir işi Allah rızasını kazanmak amaç ve niyetiyle ve bilinciyle yapmaktır. karşınızda bir dostunuza sohbet ederken Hz. Peygamberin tebessümuke liveci ahike sadakatun leke Müslüman kardeşinin yüzüne bakarken tebessüm etmek senin için sadakadır hadis-i şerfini hatırlayarak konuşurken mütebessim bir edayla ile konuşursa Allah Resulü'nü hatırlayarak bu hadis hatırlayarak bunu yaparsa ve tasannua yani zorlamaya kaçmadan bunu yaparsa Allah için bir şey yapmıştır. Hmm. Peki bunu düşünmeden yapmış olsa? Onu artık Resulullah'ın bu talimatı üzere bilinçli olarak yaparsanız otomatik yazılır der. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz artık Resulullah'ın bu tavsiyesini bu güzel tavsiyesini siz davranış haline getirmişsiniz. Zaten bizden istenen de budur. Sünnetler uygulamak demek de budur zaten. Hz. Peygamber aleyhisselamın Rabbimizin bize emirlerini tavsiyelerini davranış, bilinçli davranışlar haline getirmek. Alışkanlık olmaktan çıkarmak bilinçli davranışlar haline getirmektir. Namazı kılarken diyelim ki namazı işte vakit geldi çıkmadan şu hareketleri yapıp kurtulayım derseniz o alışkanlık olur. İbadet, ruhunu, ibadet ruhunu kaybetmiş bir takım mekanik hareketlere dönüşür. Bu adamın yaptığı namaz kabul oldu mu olmadı mı diye fıkıh hocasına sorarsanız olmuştur der. Ahlak hocasına sorarsanız olmadı der. Hmm. Çünkü ahlaki açıdan namaz kılarken kılmakla elde edebileceğimiz hazzı ahlaki kazanımları o rastgele kılınmış bilinçsiz hareketler halindeki namazın kazandırma şansı hemen hemen yok. Ama fıkıhı açıdan çıplak olarak Namazın farzları, rükünleri, şartları yerine gelmiştir. Namaz olmuştur. Peki huşu şartı Resulullah Efendimiz'in sık sık vurguladığı namazı huşu şartı haddi zatında namazın özüdür, ruhudur. Yani kemiğin içindeki ilik gibidir. Dolayısıyla Olması olmazıdır. Tabi yani. huşu olmalı. Huşu tatlıyı pişirip de üzerine şerbeti dökmek gibidir. Namazın huşu. Böyle bir şeydir. Yani Allah için ne yaptık? Namazımızı bu bilinçte kılarsak Allah için yapmış oluruz. Namazı bizati kılmak Allah için. Ama namazın üzerine Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerinden kaynakların artı değerler, huşu dediğimiz hadiseyi bize kazandıracak. Endişeyi en azından taşımak çok güzel bir şey. Ama ibadetlerle sınırlı değil Hazreti Ömer'in bu sorusu. Hayatının Herhangi bir işini, meşru bir işini yaparken, rızkını kazanırken, çalışırken, işini yaparken, yolda çaresiz kalmış bir insana, yardıma ihtiyaç olan bir komşuna iyilikler yaparken bütün bunları Allah'ın bizden kul olarak, kulu olarak beklediğini hatırlamak suretiyle içinden ya Rabbi senin rızan için deyip el attığımız herhangi bir iş Allah için yapılmış olan bir iştir bundan dolayı Müslüman eşittir bilinç demektir Müslüman böyle algılanmalıdır Müslümanın hayatında bilinçsiz rastgele plansız programsız avare bir hayat yok avare olma, olmayın demektir Hazreti Ömer bize çok şeyler yapın planlı yapın Bilinçli yapın. Yaptığınızda temelde Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşinizin ağzına koyduğunuz lokma da sizin için sadakadır, sadakadır derken yapılan işlerde niyetin, güzellikleri kendimize davranış biçimi haline getirmemizin önemine vurgu yapmış olur. Hmm. Kısaca haram olmayan önce farzları sonra vacipler sünnetleri ama daha da geniş manasıyla hayatımızda ifa etmemiz gereken herhangi bir görevi bilinçle bizi yaratan Allah'a kulluğa dönüştürmek amacıyla yapacağımız her hareket Allah için yapılmış hareket olur. Evet.